Allahu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Raja'im. والصلاة والسلام على إشرف خلقه سيد الأنام محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.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 واحل لقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير من عباد بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم Allahu Gafur R-Rahim, Cevat Allahu Al-Azim, vb. Ana Rasuluhun, Ya İlah Al-Alemin, Zahir ve Batınımızı iman ve Kur'an Nurlarıyla Nefsin ve şeytanın şerrinden, tesbihatından, tezcinatından, iddalatından bizleri masum ve mahfuz eylem. Kıyamete kadar bu milleti dini İslam'a sadim eylem. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefliyat eylem. Amin bu hürmeti seyyidin müfselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Aziz Müslümanlar, mübarek Ramazani Şerif son soluklarını alıp verirken, Rabbim burada size bir şeyler söyleme imkanını bana bahsetti. Sizin de benden bir şeyler dinleme imkanıyla karşı karşıya kaldığınızı yine onun bir lütfu olarak görüyoruz.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 Garip, vacip şeyler size anlatacak değilim. Belki sadece farklı bir şeye şahit olacaksınız, o da beyan farklılığı, ses tonu farklılığı, burada sizin karşınızda görünüm farklılığı. Bunun da sizin için, belki hayalinizde beslediğiniz şeyler itibariyle çarpıcı olup da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 perde-i kayıp kalksa, mahiyeti mücrimem sizin için münceli olsa, belki çok kötü bir duruma sahibim, belki beni dinlemek istemezsiniz, kaçarsınız. Rabbimin kesmettiği şeyi etmeden mana ve maksat mülahazi etmiyorum. Onun için, bura böyle kapalı bir perde olarak devam etsin, cereyan etsin. Öbür alemde siz deyin ki, Bunlar bize hak anlattı, tercüman oldular. Yolumuzu ve yönümüzü tayin ettik ve bu sayede cennete giriyoruz. Biz de deriz ki, Ya Rabbi bunlar böyle zannettiler, hak yolu buldular. Bunların yüzü su bizi de cennete ithal eyle. İşte aramızda ahiret aleminde de şimdiden mutasavvar, böyle bir tekâfül, böyle bir tesamüt, böyle bir dayanışma vardır. Rabbim omuz omuza, dil size, göz göze ve gönül gönüle burada yaşasın. Bu arada da hammadun olan bu ümmeti, Muhammed olan Peygamberlerinin sallallahu aleyhi ve sellem, altı sancağı altında böylece haş ve ne şeylasın? Ben bütün liyakatsızlığıma rağmen, o andeli biz insan. Fahri rüsûl Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisini dağınık olan gönüllerimize derman olarak bugün huzurunuza getirmek istiyorum. Muhammed'i gönlün üç asırdan beri kanyan yaramıza derman olacağı kanaatiyle sizin çok sevdiğiniz ve dil olduğunuz, ona gönül kaptırdığınız Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı huzurunuza getirmek istiyorum.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 insanımızın düşüncede, tasavvurda ve fikirde teşeddüt araya düşmesine, saplanmasına karşılık Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, birliğimizi ve birliğimizi yeniden canlandıracak, onun eliyle Rabbim bize yeniden birlik lütfedecek ve biz yeniden onun etrafında bir kere daha toplanma ve bu muhteşem toplanışla arz-ı idare imkanını bulacağız. Muhammediyiz bütün cihan duysun ve inşallah bunun hakkını da vereceğiz. Bir saide üzerinde ittifak etmiş gönüller olarak küçük bir yerde adeta belli bir noktada odaklaşmış, toplanmış gönüllerin heyecanı olarak Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın etrafında toplanacağız.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 Hz. Kubeybin izleri üzerine doğrulup da sonuna kadar sadıkım ya Resulallah dediği gibi, sonuna kadar sadık olduğumuzu ifade etmek, Kainatın Efendisi'ne karşı konuşacağımız 20. haftın en mühim meselesi, en mühim meseleyi necveye getirmem, en mühim meseleyi meşverete ve muhavereye getirme gibi hayati bir mevzu. Bunun için Resul-i Ekrem'e müracaat ederken, alınlarımızda onu ifade eden sadakatımızla O'na müracaat edeceğiz. Binaenaleyh nesrin bu istikamette hazırlanması, dirilmemizi süratlendirme bakımından çok mühimdir. Nesrin bu duygu ve düşünce istikametinde yetiştirilmesi, dirilmemizi süratlendirmesi bakımından ehemmiyeti haizdir. Siz onun kafasına ilim koyabilirsiniz. Teknik bir dünya vaat edebilirsiniz. Fezalarda raylar uzatıp üzerinde trolobüs veya da peykler yürütebilirsiniz ve yüzdürebilirsiniz. Gelecek nesillere bunu verebilirsiniz, vaat edebilirsiniz. Fakat inanın gelecek nesillere vereceğiniz şeylerin en hora geçeni Hz. Muhammed sevgisi olacaktır sallallahu aleyhi ve sellem.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 Dünya Hazreti Muhammed'in sevgisi etrafında bambaşka bir şekilde yeniden teşekkül edecek. Yeni noktayı nazarlar, yeni bir ictimai coğrafya, yeni eşya hadiselere bakış daviyeti, Muhammed'i dünyada insanlık kazanacak bunları sallallahu aleyhi ve sellem. Kendi peygamberini bileceksin.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 onun hayal ve silüetli senin aile evradı arasında mutlaka dolaşıp duracak. Sofrada üç kişi aile evradı kaşık çalarken, dördüncü kaşık hayalinizde canlanacak, onu Efendinizin alında görmeye çalışacaksınız. Odanın kapısı kapanırken, ailelerinize halbete girerken, odanın içinde bir ikinci, üçüncü şahsın, bulunduğu endişesini veya sevincini de beraber içeriye alacaksınız. Efendi döşekte uzanırken, hanımda uzanırken, yer yer dimarlarında bir kurultu halinde kendisini hissettiren Hz. Muhammed de burada oturuyor, düşüncesi tepeden fırına hissiyatınıza hakim olacak. Her eve ve her haneye girecek, bileceksiniz girecek. Bayis mevzu edeceksiniz girecek dilinizde bildi zeban edeceksiniz girecek evde o kadar tekrar edecek o kadar o kâmeti bağladan bahsedeceksiniz ki evet sizin tazim edeceğiniz giren her şahısta çocuklarınız Hz. Muhammed'i görecekler Hz. Ebubekir, Bekir Hz. Ömer Hz. Osman gibi büyüklerin büyüklüklerini ve celallerini halkın kalbine kabul ettiren büyük sahabi.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 Beşerin içine, tamamen beşerin içine giren Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam gönüllerde de sesle soluk haline gelmiştir. Ümmetiyle gerçekten alakadar olan Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam ashabından gerçek alakayı görüyordu. Yatarken benim ümmetim şöyle yatsın, bu bana yaklaşmanın gereği. Gezerken benim ümmetim şöyle gelsin, bu bana yaklaşmanın gereği. Konuşurken ümmetim şöyle konuşsun, bu bana yaklaşmanın gereği. Yemeklerine düşerse şöyle yapsın, bu bana yaklaşmanın gereği. Dair bütün hayata ait meseleler de öyle. Ümmetinin her şeyinin içine girmiş Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Su içerken soluk alıyordu kaç defa. Bir suyu üç solukta içiyordu. Böyle su içmek Muhammed'liktir sallallahu aleyhi ve sellem. Senin bardağının ka senin içine dahi giren Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam, mütecanis yemeye el uzatırken kâh sağdan kah soldan alıyordu. Senin tabağının içine giren Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam, kaşığı yemeye çanırken veya lokmalarla uzatırken şu şekilde uzatıyor, Üç parmağını kıvırıyor, yemek yedikten sonra da Abu Kevser fışkırtan o parmaklarını mübarek ağzına topuyordu. Senin lokmalarının içine giren Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam o ümmetinin içine böylesine eğer tabir kendisine karşı nezaketsizlik damz etmiyorsa ediyorsa beni bağışlasın balıklamasına ümmetinin hayatı içine girmişti. Ve onun sadık dostları da böylesine onunla camdan kadar olmuşlardı. O her şeyimizle kadar, her şeyiyle kadar olma mecburiyetinde olduğumuz bir peygamberin karşısında bulunuyoruz. Her şeyimizle kadar. buradan taafiretteki durumumuza kadar, bezleri içinde annesinin, sadıka ve masluku olan annesinin,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 Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, bin ruhumuz olsa ona feda olsun. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, kendisini anlattığı cemaatinin gönlüne girmiş, şefkebiliyordu. Ve benden size arz edeceğim birinci husus odur. Ali İzramiko'nun icraatı, bize söylediği şeyler ve hakkındaki marifet ve teklerimizin genişliği ve derinliği hususu,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 Hayatı bizim için, mematı da bizim için. Bilirsek seveceğiz. Vefat etmiş, dar-ı vefaya buyurmuş. Alemi berzahda biz nasıl ithal levhalarda onu görüyorsak, o da temessül etmiş ruhuyla aramızda dolaşıyor. İyiliklerimizden dolayı mesrur ve kötülüklerimiz de onu dilgir ve zahidar ediyor. Bunları da az buçuk vicdanımızda hissediyorsak seveceğiz.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 Az öyle Resul Ekrem Aleyhissalatu bir bağlılık var idi ki Urve İbn Mesud'u Sakafi Hudeybiye'de Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın yanına mürahit olarak gelmişti. Sonra bu adam yeniden müşriklerin yanına dönerken çok şaşkın olarak dönüyordu. Zira orada çok acıp şeylere şahit olmuştu. Aklının alamayacağı, havzasının hazmedemeyeceği şeylere şahit olmuştu. Onu Beytullah'ın kenarında elleri titrerken canlı Ebu Cehillere, Ebu Sübyanlara, Utbelere veya Ebu Cehil o zaman ölmüştü. O gün için Mekke'de berhayat olan kafirlere elleri titreyerek şu sözleri naklettiğine şahit oluyoruz. Ey Kureyş cemaati, beni dinlerseniz Hz. Muhammed'le eden vazgeçiniz. Hazret demiyordu o Hazret'e. Çünkü Müslüman değildi. İslama girmemişti, Hazret demiyordu. O Sultanın inşan hakkında benim tazim tarif Onunla mücadele etmeyiniz vazgeçiniz. Ben Kısranın sarayında bulundum. Satan hükümdarlarının sarayında bulundum. Ben Hilalülsün sarayında bulundum. Roma imparatorlarının sarayında bulundum. İnanen hiçbir cemaatin. Hz. Muhammed'in cemaatinin kendisine tazim yaptığı gibi tazimine şahit olmadım. Ben orada gördüm ki, biri elin abdest suyunu dökerken elinden ayrılan su damlaları yere düşmesin diye binlerce avuç üşüşüyor o suya ve sonra yere damlamak üzere olan su damlaları yüzlerle gözlerle sürüyorlar. Ben gördüm ki o burnunu silerken, sümkürürken Tümkülük yere düşmüyor bir sahabinin eline düşüyor. Alıyor onu yüzüne, gözüne sürüyor. Ben gördüm ki etrafında pervaz ediyorlar. Makas taşlarında dolaşırken, kılları arızlarıyla ve elleriyle kapıyorlar. Camilerimize kadar gelen Mu'yu Mübarek-i Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam bütün aktar aleme başka nasıl yayılırdı? Saçından ve başından makatta kesilen kıllar, Sahabi tarafından cennetten gelen cevhaller şeklinde bağıra ve Sine'ye bakılmasaydı her caminizde bulabilir miydiniz onu? Dünyanın her tarafına dağılan bu şeyler, sahabideki ona karşı ciddi bağlılığın, aşk ve muhabbetin, çıldırası yolu sevişin ifadesidir. Uğur ve i̇bn Mesud'un sözü, ama onu gerçekten ashab arasında görmek lazım, nasıl seviyorlardı?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 Benimle beraber bütün çocukları da çağırdı. Bize bir şeyler verdi, hediyeler verdi, ezan okutturdu. Benim sesimi çok beğendi. Bana dedi ki ben onu taklit etmiştim. Ona karşı suyu hedefte bulunmuştum. Öyle gönlüme girdi ki benim, bana dedi ki seni Beytullah'a müezzin tayin ediyorum. Hayatımın sonuna kadar da o payeyi atmadım. Beytullah'ın damına tırmandığım Beytullah da ezan okudum. Ebu Mahsure. O gün benim başımı okşadı. Sonra bu mahzureyi görüyorlar. 50, 60 yaşında, 70 yaşında. dizde namazda otururken öyle bir perçemi kafüli var ki yere değiyordu, kadın saçı gibi. Dediler ki şu kafülini bir asketten kısaltar olmaz mı? Aman ne diyorsunuz dedi. Vallahi o kafüle ne süle eli değmişti. Ben ona makasla dokundururum diyordu. Rasûl-ü sallallahu aleyhi ve sellem temahseden eliyle dahi bu kadar kendi cemaatinin kalbine girmişti. Büyük halifat meydanında savaşırken o yenilmeyen İslam'ın büyük kahramanı, üç binle savaştığı zaman durum neyse üç de savaştığı zaman aynı civan mevzliği, aynı yenilmezliği gösteren Seyyidina Halid ibn Velid. Asabıyla beraber çok çetin saplara saldırıyor. Başından hiç çıkarmadığı bir külahı var. Bir aralık bir kılıç ucu külahına dokunuyor ve külah yuvarlanıyor. Gözü dönmüş gibi düşman taplağına külahın arkasından koşuyor. Ey kumandan kendini tehlikeye atıyorsunuz. Ne ehemmiyet var diyor. Yıllardan beri o külahımın içinde ve i Ekrem ayet üç tane kıl taşıyorum. Düşmanı nereye diye kurtuldum. Takalının kırıyla gönüllerimize derinlemesine girmiş Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Onu bir nesin sinesinden söküp atma imkan var mıdır? Vosahabinin ihtişam bağlılığı içinde onun davasından onların dönmeleri düşünülebilir mi? Katil gelme katibeten. Onun onlarla ala kadar olduğu kadar onun nakameti bağlısına uygun ala kadar olduklarını görüyoruz ala kadar olduklarını görüyoruz Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'la Zeyd desinle Zinnab ve Ubey İradiyallahu anhuma Rasul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın mübarek ayağına bir dikenin batmasındansa bizler yüzlerce mil oluruz bu canımıza yedir derler bağlılığı konu sadık ashabında nübüvete karşı ve şahsına karşı bu kadar derin bu kadar doruktadır bu bir topluluk kendi içinde onun sevgisini mayalamanın neticesinde meydana gelen derin bir sevgidir. Aşılmaz bir sevgidir, vazgeçilmez bir sevgidir. Aklıma hudur ettikçe harf ediyorum, Amr ibn As aradan yıllar geçmişti. Resul-i Ekrem'i tanıdıktan sonra yıllar geçmişti. Afrika'da at oynatmıştı, asker-i dehasıyla oradaki bütün küfrü sindirmişti. Ve sonra da siyasi dehasıyla İslam düşünce, İslam kültür ve harsının oturmasına çalışmıştık. Emr-i düşündüğümüz zaman, ben düşündüğüm zaman, rasyonel bir insan aklıma gelir. Aklıyla, mantığıyla işin içinde bir insan aklıma gelir benim. Ama vefat ederken o büyük sultanın Resul-i e karşı alakasına bakın. Bir tarafındaki çirinin bir yerinden bir şey çıkarmaya çalışıyor. Ölüm pençesini atmış, sol soluklarını döşek ve yastık yüterken, o alabildiğine bir heyecan içinde çıkından bir şey söküp çıkarmak istiyor. Oğlu o müttaki, o zahit, o takva sahibi Abdullah. Babacığım nedir o telaşın, o endişen? Oğlum şuracığımda Resul-i Ekrem'in taşıdığı bir mübarek vücudundan aldığım bir iki tane kıl var. Ben her sıkıştığımda onu dilimin altına alıyordum. En ciddi tane veriyorum. Hayat perdesi kapanıyor, ahiret perdesi açılacak. Rabbimin huzuruna giderken onun sakalından koparılan bu mübarek tüylerin dilimin altında olmasını arz ediyorum. Onun için uğraşıyorum diyor. <Gülüyor> Rabbeler insan, aklı hazzediyor Hazreti Muhammed karşısında. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ona bağlılığını akıl döndürecek şekilde ezabe ifade ediyor. Nasıl mayaladılar bu sevgiyi? Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı topluluklarının dışında düşünmediler. Aciz Müslüman siz de öyle düşünmeyin. Bir sırada konuşurken benim kulak tırmalayı citesime gelmeyebilir. Fakat geleceğin tepeğini hazırlayan bu cemaat içinde duygularıyla çok doğru cemaatin heyecanına gelebilir. Her par kendi yanında resul Ekrem'e bir yer hazırlasın. Yirminci asırda yeniden bir diriliş var, yeniden bir varoluş var. Onurlu elleriyle, meyyümünlü bir arı gibi bu petayı örüyor ve nesk diyor. Bunu gelecek nesiller görecektir. Siz de yanınızda ve yönünüzde yer verin Resulullah'a, muhaberelerinizde yer verin Resulullah'a. Gelecek nesillerin dimağını ona ancak öyle aşılayacaksınız. Yollar ona uğramadan Allah'a varmadığını anlatacaksınız. Ona uğramayan yolların cennete gitmeyeceğini anlatacaksınız. Onun adıyla olmadıktan sonra kâysel kadehlerinin işlemediğini anlatacaksınız. Ona müracaat edilmeden sırattan bahsedilemeyeceğini, terazinin harekete geçmeyeceğini, mahşerde hesap bastının açılmayacağını, ahkem Hakim'in olan Hazreti Allah, ben de şunları bağışladım demeyeceğini düşüneceksiniz, aranızda yer vereceksiniz, yer vereceksiniz ki orada aranızda olsun. Bir gün bütün heyecanıyla mahşer ait bir tabloyu bize anlatır ve der ki, o gün ben ümmetime kevserden elimle, cennet kevserlerinden, ırmaklarından elimle su vereceğim. Sahabi pür heyecan sorar, öyle inanmıştır ki, o su vereceğim derken ha ahiretten uzanan elde kadeh, o kadehi dudaklarında görür sahabi. kaderin silüeti hayalinde hemen canlanır onun. Ya Resulallah, ümmetini nasıl o kadar cemaat içinde tanıyacaksın? Ben benim ümmetimi tanırım, gurren muhaccelin ben ümmetimi tanırım. Zira onların alınları beyaz, elleri bembeyaz nurdandır buyurur sanırım. Abdest ağzalarını yıkadıklarından ötürü el ayarı ayağı beyaz çekili atlar gibi tanırım ben ümmetimi. Sizin alnı beyaz, ayakları beyaz veya beyaz olmayan atlarınız olur. Nasıl onları tebrik edersiniz, tanırsınız? Ben de benim ümmetimi öyle tanırım. Yani müracaat edenleri tanırım.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 ve o da orada seni tanıyacak. Bu bir taarüftür. Sen onu tanıyacaksın o da seni tanıyacak. Bu sevgidir aziz Müslüman. Rabbim, Arizvami kart etmedim. Kırık kırpık bir iki misaliyle intikal ettirdim. Bu kadar cihine dahi gönüllerimizde Hz. Muhammed aşk ve şevkini tutuştursun.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 Tanıma lütfunu bahşeylatın ve tanıtırsın. Ama aziz Müslüman, o tanıma ve sevginin bir neticesi, bir lazımı vardır. Kainatın fahrine inkiyat edeceksiniz. Onu her şeyin üstünde tutacaksınız. Sözlerine lalükü her gibi ağırlık vereceksiniz. Beyanasına karşı saygılı olacaksınız. Arkadaki izlerine karşı saygılı olacaksınız. Şu vahşetdar olan çölde katiyen inanacaksınız ki tahil selamete çıkacak olanlar ancak adım-badım onun izini takip edecekler olacaktır. Ali, ona karşı saygıyı, ona karşı tazimi gönüllerde abideleştirecek ve teker teker her ferdi ona dilbeste haline getirecek. Gönül vermişle ve bağlanmış haline getireceksiniz. Bu noktada da size bir kısmi taler intikale söyleyeyim. İnktüm <gülüyor> tuhibun Allah'a feddebiouni. Allah'a sevginiz varsa bana itibar edeceksiniz. Zaten itibar etme mecburiyetindeyiz. İra Kuran diyor ki: "An Nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim, wa Nabi müminlere nefislerinden daha aziz, daha evladı."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 Ulvi rimayetlerini temsil sadedinde tasvir sadedinde, sen o cemaat içinde baba, anne, kardeş, aşiret dahi olsak, Allah'a ve Resulullah'a karşı çıkan bir cemaatle münasebet içinde bulunan bir fark göremezsin. Allah ve Resulullah'la alakası olmayan kimselerle münasebet içinde bir fark göremezsin demek suretiyle. Onunla alaka ve münasebetin İn'da çok mühim bir rükün olduğuna kemale hassasiyetle parmak basıyorum. Onu birinci kabul edeceksiniz. Ennebiyü <tuh> a'lavil mu'minina min enfusihim. La yu'minu ahadukum et ta'kuna habbe ileyhi min validihi ve veladihi ve en-nasi Sahih hadisde herhangi biriniz imaret oluş olamazsınız. Benliğinden, aynı afradından, anne babasından bütün insanlardan daha artık tutmadıktan sonra bu Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişsin, içimizde gelişmesi gerekli olan sevgi alaka ve temenna durma keyfiyeti. Arzettiğim gibi onu her haliyle aramızda daima farz etmek ve düşünmekle bu teessüs edecek ve gelişecektir.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 Belki bunlara Hz. Muhammed'i tanıtamadık sallallahu aleyhi ve sellem. Tanıtamadığımız için imtiyat davet et davet etme imkanını bulamadık. Tanıtamadığımız için doğruluğa çağıramadık. Daha bir arasındaki bir çocukta bu mevzudaki hassasiyete dikkatinizi rica edeceğim. Baba hassas, evlat hassas. Fahri kainat efendimiz aşina gönül arıyor.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 Yüz kabileden başına taş taşılıyor, yüz kabileden kovuluyor ve tarz ediliyor. Kendi Hz. Ayşe ile meseleyi bize intikal ettirirken, taşladan gelmiş bir kabilenin yanına gittim. Gençler beni dinlemediler. Hitap ettiler. Yok mu Allah'ın başka peygamber olarak göndereceği insan dediler. Kalbim kırık ve gönlüm mahzun döndüm.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 Yanına sokuluyor o kalbi ifsad ediyordu. Sakın bunu dinlemeyin diyordu. Rora da da yine delirdi şeytanın vazifesini yapıyordu. O yaşlıyı tebrik etti. Dedi ki, eğer Mekke'de senin gibi üç beş tane akıllı olsaydı, bu arkasından mecnunları toplamaya imkan bulamayacaktı. Dedi. İşte böyle yıkılmışlık yıkılmıştık içinde. Harşa umudunlar hiçbir zaman bir şey kaybetmedir. Fakat nereye teveffü ederse Rabb'in imtihanla karşısına çıkıyordu. O da bütün bu imtihanlarda pekişiyor ve kuvvet kazanıyordu. Kimselerle görüştü. 12. sene ve 11. senesi, 1-2 seniyenin. Zuhulden dolayı beni mahfup görüp, 5-6 kişiyle Medine'den gelmiş, Ansarla karşılaştı. İçlerinde Ebül heysem i Teyyihani, Es'ad İbni Zürare de vardı. Bunların ikisi sizin aranızda gördüğüm bu delikanlar gibiydi. On 16 yaşlarındaydı. Verrihler bize vakayı tereddütle anlatıyorlar. İlk biat eden Es'ad İbni Zürare miydi, Ebül heysem i miydi? Efendimiz bu Medine'li altı kişiye de anlattı. Dinlediler. Aralarında pazarlık başladı.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 Siyahı ve sarıyı karşınıza alıyorsunuz. Habeşliği ve Romalı'yı karşınıza alıyorsunuz. Ciddi bir kavgaya girişiyorsunuz. Sizin için ciddi bir kavga hazır demektir. Cihan atajıyla niharp ediyorsunuz diyorduk. Belki tereddüte düşenler olacaktır. Ya Esad İbni Zürane, ya i Ebu'l-Heyse 15-16 bir çocuk. Yerinden ok gibi fırlıyor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 Aradan on üç, on dört, on beş yıl geçiyor, mazi yazarları bize naklediyorlar. Saadet hanesinde otururken bir gece uygun olmayan bir saatte kapısının vurulduğuna şahit oluyor. Kapıyı açtırıyor davabına, aç bakalım kapıyı diyor. Kapı açılınca ince, narin, garip insan, seyyidin Sıddık-ı Ekber Hazreti Ebubekir kapının önünde durduğu görülüyor. Fahri Kainat Efendimiz'in kayınpederi, Câib-i Sıdk-i Vakadda Kabih sözüyle temsil edilen, Garda beraber Resul-ü Ekrem'le beraber bulunan ve dünyada çok defa Ömer'le beraber elinden tutup da cemaatin karşısına çıktığında orada da böyle haşr olacağız diye iltifat ettiği insan, kapının önünde ufuzun durduğunu görüyor.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 Kapı kapanıyor, oturuyor, içi sadık dost. Senelerce evvel mağarada da sevir mağarasında da öyle oturmuşlardı. Senelerce evvel Mekke'nin bir sokağında peygamberliğini kime anlatayım derken elini göğsüne vurmuş, yanında yine öyle oturmuştu. Ve senelerce evvel hicret ederken o uzun yolu mahalice katlanarak beraber kat etmişti. Bu defa da yanında Evinin içinde daracık hücrede beraber oturuyorlar. Biraz sonra kapının tokmağı yine kapıda ses çıkarıyor. Fevvap yeniden emirle kapıyı açıyor. Manevi yapısı gibi maddi yapısı da uzun olan Uzun Ömer, makamı cennet olsun Ömer, serserlere sultan olsun Ömer, kapının önünde kaddi bükülmüşlük içinde bekliyor.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 Size açlık ve sefale tavsiye etmiyorum. Gerçekten inanmış ve hakka dil olmuş insan, inandığı davranın ikamesi uğruna tek lokmaya, muhtaç hale gelinceye kadar her şeyini veriyordum. Onları bu hale getiren keyfiyet bu idi. Hala oturun bakalım diyor. Birkaç dakika oturuyorlar, sonra bir Ümit Kıvılcım'ı Efendimiz'in dimağında beliriyor.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 Akabe'de bütün tehlikelere göğsünü gerip 16-17 yaşındayken Efendimizin elini sıkan ok gibi fırlayıp evet ya Resulallah diyen bütün tehlikelere davet, ölüme davet, hayata davet, memata davet ya Resulallah, cehennemleri göğüslemeye evet ya Resulallah, Ebu'l-Heysa Şimdi olgun meyveler vermiş bağı gibi o da olgunlaşmış. Olgunlaşmış, bir dolgun meyve vermiş. Kendi çocukluğuna yakın yaşta oğlu var şimdi. Kapının önüne gidiyor üç aziz misafir. Kapımıza gelselerdi, <gülüyor> keşke Gel, sanım zülürseydik. Üç aziz misafir Ebu Leysam'ın kapısının önünde. Ömer gür sesiyle kapının tokmağına dokunuyor ve sesleniyor. abel Leysam, çocuğun ruhunu Ömer'in sesi öyle silmiştir sokakta Resulullah'la beraber Ömer'i görüyor, camide ön saflarda Ömer'i görüyor, Resul-i Ekrem nereye gider ki Ömer'i beraber görüyor, içinde Ömer'e karşı öyle bir aleta var ki, gece geçti hatlerde yer uyku, yer uyanık yatağında Ömer'in sesini duyunca, baba Resul-i ikinci adamı kapının önünde. ya bu saatte Resul-i Ekrem'in arkadaşı olur mu, Ömer olur mu der. Birkaç dakika sonra da o ince, o narin sesiyle, insanın içinde banteline dokunuyor gibi inilti meydana getiren sesiyle Ebu Bekir'in sesi kapının önünde duyulur. Abel heysem, baba Resulü Ekrem'in kayınpederi, bahsettiğin mağaradaki arkadaşım, hicretin meşaketli yoldaki arkadaşı geldi. Ya evladım bu saatte ne arar Ebu Bekir mı? Bir, bir kere daha yatırır. Ve sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Beşer sesini duyduğu zaman dirilen resul sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kere daha kapımızın önünde sesini duyduğumuz zaman dirileceğimiz Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem. Anne ve baba uykunun mahmurluğu içindedir. Çocuk elektrik kendisine verilmiş gibi büyük bir heyecandır.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 Bu, bu şekilde tevkin edildiğinden ötürüm o doğu vaziyeti bütün ihtişamıyla, o mahiyette bütün ihtişamıyla arz-ı ediyor. Yeni dirilişimizin en birinci emaresi ve şiarı budur. Cennet Mekan Yıldırım Bayezid Han aleyh Rahmet-i Vel Hazretlerinin yaptırdığı caminin kubbesi altında toplanan cemaat,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 Söz verecek, intiyat edecek yoluna gireceksiniz. O zaman zalim zalam üstüne karanlık geçeniz, Bahar aydınlığı içinde Allah'ın mutfuyla gelecek. Aşır aydınlığı içinde çepe çevre sizi saracak. Ve bir daha inşallah kaybetmemek üzere ebedi saadete nail ve mazhar olacaksınız. Şu ana kadar Rabbim sizi söndürmedi. Bu milleti meydana getiren bütün tohumları sürütmedi Filizleri soldurmadım, civcivleri öldürmedim, bin badireden geçirdim. Sanakkale gibi ateşten bir çemberi açtırdım. alan döken kaviyeti gibi ateşten bir çemberi açtırdım. Ege uzasında verilen büyük kavgalar gibi ateşten çemberleri açtırdım. Diliyor ve dileniyoruz, bize gerçek inkiyada giden yolu göstersin, ona kul olduğumuzu, Mevlana gibi bir sultanın "Men bende şudan, bende şudan, bende şudan" derken kim bilir koca sultan ne kadar yükseliyordum. Kul oldum diyordu, kul oldum diyordu. Adeta duyan duymayana duyursun kul oldum diyordum. "Men bende benden üstende şudan, her bendeki azad şevat şevat şevat. Men şevat mezarım ki bende şudan." Her köle kölelikten kurtulunca sevinir, sürure erer. Bense zimamı Resulullah'a kaptırdığım için, hürriyet-i matıbona kul olduğum için, sevinç ve zıpta içindeyim, kul oldum ona. Bu cemaat kul oldum dediği zaman hürriyete erecek. Resulullah'a kul olduğu zaman binbir esaretten kurtulacak. Şehvetin esaretinden, kaprisin esaretinden, hırsın esaretinden, korkaklığın esaretinden, hataletin esaretinden, makam sevgisinin esaretinden, tamağın esaretinden, pintiliğin esaretinden, cimriliğin esaretinden kurtulacak. Birine kul olacak ama başı Avşı Rahman'a ulaşacak. Fakat bu arada bin türlü kulluklardan, daha doğrusu sefaletlerden, ve sefahatlardan kurtulacak. Rabbim sefaat ve sefaletlerimize son versin. Biz ona nakul olmaya peşine bulunuyoruz. Şeref kudum buyursa içimize gelse, ümit ediyorum ki günümüzün insanı inşallah sabi gibi aynı alakayı gösterecek. El mücriminiz olan bana böyle bir davet vakı olsa ve densen ki bana seni falan yerde bekliyorum. Şu anda ki istiyatım bulunduğum yerden yüzümü yere süre süre, yanına kadar gitmeye amade bulunuyorum. sırtında taşıdığım emanetli can var. Buna atma suyetiyle ona vasıl olacaksan, Allah'a katem ediyorum, kürsüden inmeden atmaya hazır bulunuyorum. Ve katıya inanıyorum ki, Hz. Muhammed'in şu gençler topluluğu cemaati, çok ileride, bizler gibi mücimlerin çok önünde,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 اِلَّا نَفْسِ اَلَّسِ بَيْنَ تَمْدَيَّ Mahiyetim içinde olan nefsimin dışında her şeyden daha sevgilisin, daha çalımlı ve daha çarpıcısın ya Resûl Allah'tır. Resûl-i Ekrem sallallâhu aleyhi ve sellem لَنْ يُؤْمِنَا حَدُكُمْ Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, beni nefsinizden daha sık tutmadıktan sonra iman etmiş olamazsınız. وَالَّذ۪ي أَنْزَلَكَ اللّٰهُ بِالْحَقِّ لَاَنْتَى حَبِّيْلَيْيَ مِنْ نَفْسِ أَلَّتِ بَيْنَ جَنْبَيْ Seni hakkıyla inzal eden veya beyan inzal eden Allah'a yemin ederim ki ya Allah şu dakikadan itibaren nefsimden daha fazla sevimlisin bana ya Allah. El ane ya Ömer, işte şimdi oldu ya Ömer buyurur. İşte şimdi oldu ya Ömer. Sallallahu aleyhi ve sellem, dersi bu zellu alan hazret Ömer, Seyyidina hazret Ali'nin müşahadesiyle Hacerül ül Esad'ı öperken görüyoruz. O saadetli taşı, halkın siyah taş manasına Hacerül ül Esved dedikleri, saadetli taş Hacer-ül Esad'ı öperken şöyle diyor, Ya Hacer, inni âlemü anneke Hacer, la tenfe'u ve la tadur. Velallahu ma ey taş biliyorum ki sen bir saçtın ne faydan var ne de zararın var eğer şu gözlüklerimle Resul-i sen seni öpürsen görmeseydim vallahi seni öpmedim